الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقو الله قتقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون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 Muhterem Kardeşlerim Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Allah'ın Selamı Rahmeti ve Bereketi Üzleniz Olsun Kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Ümmeti üzerindeki Haklarından bahsediyoruz Geçenki dersimizde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Dünyada iken Dünya hayatındaki bazı özelliklerinden Onu ayrıcalıklı kılan bazı özelliklerinden bahsetmiştik, 8-10 madde kadar. Bunları hatırlayacak olursak, bir tanesi Allah, Allah Azze ve Celle bütün peygamberlerden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a uyacaklarına dair ahit almıştı. Yani bu ne demekti? Eğer herhangi bir peygamber Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına erişirse, ne yapması? Onun şeriatına uyması, ona tabi olmasına dair Allah Azze ve Celle bütün peygamberlerden ahit söz alması. Bu da Allah Resulü Aleyhisselam'ı diğer peygamberlere üstün kılan, özellikli kılan özelliklerinden bir tanesiydi. Ve yine Nebiler, peygamberler içerisinde Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın kendisine uyan insanların kıyamete kadar kendisine uyan insanların diğer nebiler, peygamberler içerisinde tabiatı, ümmeti en fazla olması yine Allah Resulü ve Selam'ın özelliklerinden diğer peygamberlere ayrıcalıklı kılan özelliklerinden bir tanesiydi. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı yüzyılın, yaşadığı asrın, çağın ta Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar en hayırlı çağ olması, en hayırlı yüzyıl olması. Allah Resulü ve Selam خَيْرُ الْقُرُونِ قر قَرْنِي ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ İnsanlık tarihi içerisinde en hayırlı yüzyıl benim içerisinde yaşadığım yüzyıldır. Ondan sonraki yüzyıl ve ondan sonraki yüzyıl buyurarak aleyhissalatu vesselam insanlık tarihinde en hayırlı yüzyılın e İslam'ın Allah'a tevhidin en dorukta olduğu çağın kendi yaşadığı yüzyıl olduğunu belirtiyor aleyhissalatu ve selam. Ve yine Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin diğer peygamberlerden e, üstün kılan özellikle kılan e, özelliklerinden bir tanesi de Allah Azze ve Celle'nin onun gelmiş geçmiş bütün günahlarını bağışlamasıdır. Ve yine Allah Resulü selamı diğer peygamberlerden üstün kılan özelliklerinden bir tanesi de Allah azze ve celle'nin onun zikrini yüceltmesi ki Kur'an-ı Kerim'de bakıldığı zaman hemen her ayette Allah azze ve celle kendi ismiyle beraber Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın ismini de zikretmiştir. İslam'a giriş şartı olan şihadette la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derken birinci şahadetin birinci kısmı olan Allah'a şahitlik ve ikinci kısmı da Allah Resulü Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem'in onun kulu ve rasul olduğuna şahitlik getirterek ve yine ezanda, yine kamette ve daha başka birçok şeyde Allah Azze ve Celle kendisiyle beraber Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı zikretmiştir. Ve bununla da onun zikrini yüceltmiştir. <gülüyor> ve yine ayette Allah Azze ve Celle Habibi Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem'in hayatı üzerine yemin etmiştir. Bu da Allah Resulü Selam'ı diğer peygamberlerden üstün kılan özelliklerinden bir tanesi. Ve yine Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bütün hitap ettiği, nida ettiği bütün Nebilere, bütün Resullere adıyla hitap ederken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a daha başka bir hitapla Ey Nebi, Ey Resul diye hitap etmiş, bu şekilde nida etmiştir. Bu da Allah Resulü Selam'ın özelliklerinden bir tanesi ve yine Allah azze ve celle ümmetine peygamber aleyhissalatu vesselam'a ismiyle çağrılmasını yasaklıyor. Yani ona ya Muhammed veya künyesi olan ey Ebu'l-Kasım diye hitap edilmesini yasaklıyor ve ona ya Resulullah, ya Allah diyerek hitap edilmesini emrediyor. Bu da özelliklerinden bir tanesi. Ve yine Allah Resulü Vesselam'ın en büyük mucizesi ve en büyük özelliği kıyamete kadar Allah Azze ve Celle'nin korumayı vaat ettiği, koruyacağını söylediği Kur'an-ı Kerim'i vermesi Allah Resulü Vesselam'ın en büyük mucizelerinden bir tanesidir. Bilakis o en büyük mucizesidir. Bu dersimizde bunlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah Azze ve Celle'nin onu dünyadayken özellikli farklı kıldığı özellikleriydi. Tabii ki yaşadığımız hayat sadece dünya hayatından ibaret değil. Bir de bizim asıl amacımız olan dünya e, ahiret hayatı var ki Allah azze ve celle nasıldır Resulü aleyhissalatu vesselam'ı dünyada özellikli, farklı ve üstün kılmışsa aynı zamanda ahirette de Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi üstün kılmıştır. Bütün yaratılmışlara ve bütün peygamberlere üstün kılmıştır. Ve bunları sayacak olursak birincisi kıyamet günü Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Adem oğlunun efendisi olması, seyyidi olması. Rivayette Ebu Hureyre radıyallahu anhudan gelen rivayette Allah Resulü selam ''Vene seyyidu veledi âdeme yevmel kıyame وَاَوَّلُ مَنْ يُشَاقْقُ ve الْقَبْرُ وَاَوَّلُ ve وَاَوَّلُ مُشَفَّعٍ <مشفقين> Ben kıyamet günü Adem oğlunun seyyidim, efendisiyim buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Kabrinden ilk çıkacak olan da benim diyor Allah Resulü Selam Ve ilk defa benden şefaat dilenecek ve ilk defa da ben şefaat edeceğim buyuruyor Allah Resulü. Alehi Sallallahu Vesselam. Kardeşlerim, Seyit denildiği zaman veya Türkçe ibaresiyle Efendi denildiği zaman, bu yüce bir sıfatla sıfatlanmış birisi demektir. Yani gelişi güzel, avamdan birisi anlaşılmaz Seyit denildiği zaman ve yine Seyit denildiği zaman yüce bir ahlaka sahip olan kimse demektir. Bu da gösteriyor ki bu vasıflarla vasıflanan yani Seyyidle vasıflanan bir kimse <gülüyor> hem dünyada hem de ahirette yüce bir mertebeye sahip demektir manasına geliyor. Ve yine Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve ben Adem oğlunun Seyyidiyim kıyamet günü derken aynı zamanda Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın Rabbi katındaki menzilesini, derecesini gösteren en büyük <gülüyor> Kelimelerden, müjdelerden bir tanesi. Demek ki bu şerefe nail olan birisi o da Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kıyamet günü bu şerefe açıkça ne olacaktır? Nail olacaktır. Ve yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın kıyamet günü ilk defa şefaatçi olacak peygamberler ve resul Nebiler ve resuller içerisinde. İlk şefaatçi olacak olması da onun için şereflerin en büyüğüdür. Ebu Hureyre radiyallahu anh'udan gelen rivayette diyor ki bizler bir düğün yemeğinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ile birlikteydik. Ve kendisine bir koyun budu ön tarafı verildi ki burası Allah Resulü aleyhissalamın çok hoşuna giderdi, çok hoşlanırdı diyor. Ondan bir tutam aldı, ısırı kaldı ve sonra da şöyle buyurdu. Ben kıyamet günü Adem oğlunun seyidiyim, efendisiyim. O geniş yerde insanlar öncekiler ve sonrakiler, yani bütün insanlar neden toplanır bilir misiniz diyor. Orada bakan kişi onların hepsini görecek ve sesini orada bulunanlara muhakkak duyuracaktır. O mevkiifte, o kıyamet sahnesinde güneş ne yapacak? Onlara yaklaştırılacaktır. De bazıları diyecekler ki diyor. Şu içinde olduğumuz kötü durumu görmez misiniz? Ne yapalım? O zaman gidelim de Rabbi katında bizi şefaat edecek, bizi bu kötü durumdan kurtaracak birinin elini bulalım derler diyor. Bazıları derler ki Babanız Adem'e, atanız Adem'e gidin. Adem Aleyhisselam'a gelinler ve derler ki ey Adem sen insanlığın babasısın. Allah seni eliyle yarattı ve sana ruhundan üfledi. meleklere sana em, secde etmelerini emretti. Seni sana seni secde, e, cennete oturturdu. Cennette oturtturdu. Rabbim katında bizim için şefaat, şefaatçi olmaz mısın dediler. Şu içimizde bulunduğumuz durumu görmez misin? Kötü durumu. Adem Aleyhisselam der ki: Rabbim bugün öyle bir gadapla gadaplanmıştır ki, öyle bir öfkeyle öfkelenmiştir ki, daha önce hiçbir zaman hiç böyle öfkelenmemiş ve bundan sonra da böyle öfkelenmeyecektir. Rabbim bana bir ağaçtan cennetteyken bir ağaçtan yememi bana yasakladı fakat ben Rabbime isyan ettim. Rabbimin emrine karşı geldim. Nefsi, nefsi bugün ben kendimden başkasına fayda veremem diyecektir diyor. Siz benden başkasına gidin diyecektir. Nuh'a gidin diyecektir. Nuh Aleyhisselam'a gelirler ve derler ki ey Nuh sen ki Allah'ın yeryüzüne gönderdiği ilk Resulüsün. Allah seni abden <gülüyor> şekuran olarak misimlendirdi <gülüyor> Ve şu anda bizim diyor içimizde içinde bulunduğumuz kötü durumu görmektesin diyor. Rabbin katında bize şefaat etmez misin? Bize Bağışlaması için aracı olmaz mısın derler diyor. Bunun üzerine Nuh Aleyhisselam der ki Rabbim bugün öyle bir öfkeyle öfkelenmiştir ki bundan sonra da böyle öfkelenmeyecektir. O da nefsi nefsi der diyor. Bugün kendinde, kendime, kendi nefsinden başkasına fayda veremem diyecektir diyor. <gülüyor> Siz <Tamam>. evet, <gülüyor> Siz o Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gidin diyecektir diyor Bukhare'de gelen rivayette. Bundan sonra Allah Resulü selam bana gelirler diyor. Ben de arşın altında secde ederim ve bana denilir ki ey Muhammed kafanı kaldır şefaat et senin şefaatin kabul edilecektir ve iste senin isteğin yerine getirilecektir derdi diyor. Bu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaat verildiğine dair delillerden bir tanesi. Ulul azim peygamberler dahi bu makama erişememiş ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a makam-ı mahmud denilen bu menzile bu derece verilmiştir. Ve yine bu hadis kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın İlk şefaat istenilen ve Allah katında ilk şefaat eden peygamber olması, kişi olması Allah Azze ve Celle katındaki değerini gösteren ve kendisine makam-ı mahmudun verildiğini gösteren en büyük delillerden bir tanesidir. Evet i̇bn Teymiye Rahimullah diyor ki, Müslümanlar ittifak etmiştir ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Yaratılmışlar içerisinde Allah katındaki en büyük dereceye layık olan kimse ve en büyük şefaate layık olan kimse Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve yine cennete girilmesi için ilk şefaat edecek olan yine Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Enes radıyallahu anh'dan gelen rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben cennete girilmesi için ilk defa şefaatçi olan benim ve nebiler içerisinde en çok tabi olunan nebi de peygamber de benim diyor Allah Resulü assetü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellema kıyamet günü verilen üstünlüklerden bir tanesi de hamd sancağının Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın elinde olması. Ubade İbn-i Samit radıyallahu diyor ki Allah Resulü Sallam şöyle buyuruyor. Ben kıyamet günü insanların sevdiğiim efendisiyim ve bunda herhangi bir övünç yoktur, övünme yoktur. Kıyamet günü benim herkes benim sancağımın altına gelen herkes muhakkak kurtulacaktır diyor Allah Resulü Sallam. Benimle beraber hamd sancağı vardır ben yürürüm ve insanlar da benimle birlikte yürürler. Hatta diyor cennetin kapısına gelirim. Cennetin açılması, kapısının açılmasını isterim ve kim o denildiği zaman ben Muhammed'im denirim diyor. Onlar da merhaba, hoş geldin Muhammed denir diyor ve içeriye girerim. Rabbimi görür ve ona secde ederim diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Kardeşlerim burada Allah Resulü aleyhisselatu vesselam ümmetiyle beraber kendisine iman edenlerle beraber o sancağın altında ki hamd sancağı Allah Resulü aleyhisselamın elinde ve dünyadayken Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar o sancağın altında cennetin kapısında ve cennete giren kimseler olacaktır. Allah azze ve celle bizi o topluluktan eylesin. Amin. Abu Sa'id el khudrir <gülüyor> radıyallahu anhodan gelen divaette Allah Resulü Sallallahu aleyhi ve diyor ki ben diyor kıyamet günü Adem oğlunun seyyidiyim efendisiyim elimde ham sancağı vardır ki bunda bir övünç yoktur o zaman diyor Adem aleyhisselam dahil herkes ne olacaktır ee, benim sancağımın altında olacaktır. Ve ben yer yüzünde diyor ilk yarılıp o yer yüzünden mezardan çıkan ilk kimse de ben olacağım diyor Allah Resulü Aleyhissenatu vesselam. Ve yine sırat köprüsünden ilk geçen yine Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam olacaktır. Sırat köprüsünden geçip cennetin kapısını çalan ilk ben olacağım diyor Allah Resulü Aleyhissenatu vesselam. Hadiste diyor ki Sırat Köprüsü cehennemin tam ortasına kurulur diyor ve ben oradan resuller içerisinde ümmeti ile beraber ilk geçen de ben olurum buyuruyor Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve yine Enes radıyallahu anhu'dan gelen rivayette diyor ki ana aktharul anbiya ittebi an yaman kıyame ben diyor kıyamet günü nebiler içerisinde en çok tabisi olan ben olacağım diyor aleyhissalatu vesselam. Ve cennetin kapısını ilk çalan ilk giren de ben olacağım buyuruyor aleyhissalatu vesselam. Ve yine Enes radıyallahu anh'dan gelen rivayette diyor ki cennetin, ya kıyamet günü cennetin kapısına gelirim diyor. Ve o oranın bekçisinden kapının açılmasını isterim. Kim o denildiğinde ben Muhammed'im derim ve bu kapıyı senden önce hiç kimseye açmamakla emrolundum der diyor o kapının bekçisi. Kardeşlerim bunlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kıyamet günü Allah Azze ve Celle tarafından verilen özellikleri. Bu onun şerefet, şerefi azametinden kaynaklanıyor. Allah azze ve celle'nin Nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme verdiği değerden kaynaklanıyor. Şimdi bir de Allah azze ve celle nasıl ki Nebisi sallallahu aleyhi ve selleme hem dünyada hem ahirette bazı özellikler, üstünlükler verdiği gibi aynı zamanda ümmeti Muhammed'e yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetine de bazı özellikler, ayrıcalıklar veriyor. Sırf onun ümmeti olduğu için. Veya hani bir başka bir deyişle sırf onun yüzüsü hürmetine. Yani bu ne demektir? Eğer siz Nebi sallallahu aleyhi ve selleme tabi olursanız, onun emirlerini yerine getirirseniz, onun sünnetine uyarsanız, onun gittiği yoldan giderseniz, onun ümmeti olma şerefine nail olursunuz. Ve nasıl ki Allah azze ve celle onu hem dünyada hem de ahirette şerefli kıldıysa sizleri de aynı şekilde ne yapacaktır? Şerefli ve aziz kılacaktır. Biraz önceki rivayette rivayette geldiği gibi Allah Resulü Aleyhisselam sırattan geçtiği gibi ümmetini de ne yapacaktır? Kendisine tabi olan, kendi yolundan gidenleri de geçirecektir. Bu da Allah Azze ve Celle'nin nebisi sallallahu aleyhi ve selleme olan ikramından başka bir şey değildir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle Nebisi sallallahu aleyhi ve selleme ikramda bulunduğu gibi aynı şekilde ümmetine de ne yapmıştır? İkramda bulunmuştur. Allah'ın ikramından başka bir şey değildir kardeşler. Tabii ki biraz sonra sayacağımız faziletler. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme uyan, onu peygamber olarak kabul eden, onun sünnetini öğrenip onun sünnetiyle amel etmeye çalışan kimselerin özellikleridir kardeşler. Zaten Allah azze ve celle de bu ümmeti vasat bir ümmet kıldığını ve e, diğer ümmetler e, peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ve ümmet, ümmet olarak seçtiğini söylüyor. Ve diyor ki: "Kuntum hayra ümmetin uhricet lin tâmurûne bil ma'rûfi ve tenhavûne ani'l münker ve sizler Allah azze ve celle'nin çıkarttığı en hayırlı ümmetsiniz. Bakın ta Adem aleyhisselamdan kıyamete kadar en hayırlı ümmet sizlersiniz Muhammed ümmetinden bahsediyor. Peki o ümmetin tabii ki belli bir vasfı var. Gelişi güzel bir ümmet değil. Özelliklerinden bahsederken Allah azze ve celle tâmurûne bil ma'rûfi ve tenhavûne o hayırlı ümmetin özelliği neymiş? İyiliği emretmek ve insanları kötülükten de alıkoymak. Ve tominu ve sizin ne diyor? Ne yapmanız? Allah azze ve celle'ye iman etmelisiniz. İşte bu özelliklerden dolayı en hayırlı ümmetsiniz diyor Allah azze ve celle. Vekezalike cennakum ümmeten vesat. Ve sizi ne yaptık? Vasat bir ümmet kıldık diyor Allah azze ve celle. Litekunu şuhada ala'n-nasi ve rasul kıyamet günü insanlara şahit olmanız için ve peygamberin de aleyhissalatu vesselam'ın da sizin üzerinize şahitlik etmesi için sizi vasat bir ümmet kıldık buyuruyor Allah azze ve celle. Huvektebakum <gülüyor> o Allah sizi seçti diyor. Loma ceale aleykum fi'd-din min harac. Sizin için dinde hiçbir güçlük yaratmadı diyor Allah azze ve celle. Sizin için her şeyi ne yaptı? Kolaylaştırdı. Muawiya İbni haydal al Qushayri radıyallahu anhu diyor ki Allah Rasulallah e, sallallahu e, alaihi wasallam kuntum khaira ummetin uchrjetilin nas. Sizler Allah'ın çıkart insanlar için çıkarttığı en hayırlı ümmetsiniz. Sözünü ayetini okuduktan sonra Allah Resulü sallam buyurdu ki sizler 70 ümmeti tamamlayansınız ve Allah katında en hayırlısı ve en değerlisi sizlersiniz buyurdu diyor Allah Resulü selam. Başka bir lafızda ise sizler Allah'a karşı en değerli en sevimli gelen ümmetsiniz dedi diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Allah Azze ve Celle'nin Muhammed aleyhissalatu vesselamın ümmetine ikramından bir tanesi de kardeşlerim. Az amel işledikleri halde Allah Azze ve Celle onlara çokça sevap vermesidir. Gelen Bukhari'de gelen rivayette Ebu Musa Leş'ari radıyallahu anhu diyor ki, Allah Resulü Aleyhisselam şöyle buyurdu, Müslümanların, Yahudilerin ve Hristiyanların misali şöyledir diyor, bir adam bir topluluğu sabahtan akşama kadar çalışmalar için, tutar diyor kiralar bir belli bir miktarda para karşılığında. Adamlar belli öğlen vaktine kadar çalışırlar. Öğlen vakti geldiği zaman işi bırakıp giderler. Biz senden hiçbir şey istemiyoruz. Yaptığımız ameli de amele karşı da çünkü amel sabahtan akşama kadar yapılacak bir iş. Öğlene kadar çalışıyorlar ve işi bırakıp gidiyorlar. Adam her ne kadar gelin çalışın, ücretinizi alın dese de Bunlar ne ücret alıyorlar, hiçbir şey yapmadan, e, öyleye kadar çalışıp ücretini almadan çekip gidiyorlar. Daha sonra aynı adam başka bir topluluğu kiralıyor, tutuyor. Diyor ki bu işi tamamlayın, size ücretini tam olarak vereyim. O insanlar da çalışıyorlar, ikindi vakti geldiği zaman onlar da aynı şekilde bu işi bırakıp çekip gidiyorlar. Ve biz bu yüzden herhangi bir ücretle talep etmiyoruz diyerek çekip gidiyorlar. Daha sonra aynı kişi başka bir grubu kiralıyor ve başka bir grup adamı kiralıyor ve onlar da ikindiden akşama kadar aynı işi yapıyorlar ve adam bütün ücreti ne yapıyor? O çalışan kimselere veriyor. İşte diyor sizin yaptığınız, sizin misaliniz de diyor bu nuru kabul eden kimsenin misali bu şekildedir diyor. Aleyhisselatü vesselam. Yani burada kardeşlerim az bir amel işlemelerine rağmen ne yapıyorlar? Kendileri çok fazla ecir alıyorlar. Ve nice az amel işleyenler vardır ki ne yapmışlardır? Çok fazla ecir almışlardır kardeşler Düşünün bu ümmete verilen bir kadir gecesi. Allah ne diyor? Hayrun min elfi şahar. Bin aydan daha hayırlıdır. Ve o geceye eee Ulaşması nasip edilen, o geceyi ihya etmesi nasip olan bir kimse düşünün, bin aydan daha hayırlıdır diyor Allah Azze ve Celle. O geceleyi yakalayan kimse, Ramazan ayının son ön gecesi ve tekli gecelerde, 21, 23, 25, 27 varsa 29, 5 gece. Ne oluyor? Allah Azze ve Celle bin aydan daha hayırlı amel işlemiş gibi size ne yapıyor? Sevap veriyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına bakın. Belli zamanlarda infak ettikleri şey, sizler diyor, ashabından sonraki insanlar, Uhud dağı kadar dahi altın infak ettiniz, o sahabenin infak ettikleri yarım hurmaya dahi ne yapamazsınız? Ecrine ulaşamazsınız diyor Allah Resulü. O sahabe, o kıtlık zamanı, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam için seçilen arkadaşları yarım hurması, şu anda bizim Uhud Dağı kadar yaptığımız altın infak onların yarım hurması nedir bizden de çok daha hayırlı. Ve yine düşünün Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam kendisine kaç yaşında peygamberlik veriliyor? 40 yaşında. 63 yaşında Allah Resulü selam vefat ediyor. Yaklaşık 23 sene ne yapıyor? Dinini tebliğ ediyor. Ve bize gecesi gündüzü gibi apaçık, aydınlık bir din bırakıyor. Dinini tamamlıyor mu? Tamamlıyor. Kendisine Kur'an indiriliyor mu? İndiriliyor. Hayatıyla her şeyi cennetine götürecek, cehenneme götüre e e gitmeyi engelleyecek, uzaklaştıracak her şeyi emrediyor mu? Evet. Emrediyor. Kaç yıl içerisinde? 21 sene içerisinde. Bakın bir Nuh Aleyhisselam, Allah Azze ve Celle, 1000 seneden 50 sene eksik tam 950 sene insanları dinine tebliğ ediyor. Bu da Muhammed ümmetine nedir? Peygamber aleyhissalatu vesselama ve ümmetine verilen bereketlerden bir tanesi. <Gülüyor> ya eyyuhel lezîne âmenuttequllâhe ve aminu bi yu'tikum kifleyni min rahmetihi Ey iman edenler! Allah'tan hakkıyla korkun! Ve rasulüne iman edin ki <Gülüyor> yâtikum kiflayni min rahmeti. Size rahmetinden ne yapsın? İki katı versin. Ve yec'al nuran temşûne bihi. Ve ışığında yürüyeceğiniz ne yapsın? Size bir nur versin. Ve yaghfir ve yaghfir lekum. Vallahu gafur ve sizi bağışlasın. Allah bağışlayandır, merhametlidir diyor Allah Azze ve celle لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِلَّهِ Ve aynı zamanda ehli kitap şunu bilsin ki bilmesi içindir ki Allah'ın fazlından, lütfundan, üstün kılmasından hiçbir şey elde edemezler. Neden? Bu الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِي Çünkü üstünlük, üstün kılma kimin elinde? Allah Azze ve Celle'nin elinde. Allah dilediğini üstün kılar. Vallahu zul fadhli'l azim muakkak Allah üstün lütuf sahibidir diyor Allah-ı Celle Bu Allah'ın fazilet. Allah dilediğine lütfu verir. Dilediğini üstün kılar, dilediğini aziz kılar, dilediğini de rezil kılar. Allah diledikten sonra yine ara de şeyen en yakul le Allah bir şey diledimi mi ona ol der, o da olur verir diyor. Ve yine Allah azze ve celle'nin bu ümmetine ikramından bir tanesi de her ne kadar kıyamete yakın ümmeti olarak en kıyamete yakın biz olmamıza rağmen kıyamet günü ilk başta gelenler bizler. Muhammed ümmeti olacağımızı haber veriyor Allah Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan gelen rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bizler diyor her ne kadar kıyamete Yakın gönderilmiş bir ümmet de olsak kıyamet günü öne geçirileceğiz diyor Allah Resulü aleyhisselatu vesselam ve yine ahiret e, kıyamet günü e, hesabı görülüp hüküm verilecek insanlar arasında yaratılmışlar arasında İlk ümmetin de Muhammed ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu Allah Resulü aleyhissalatu vesselam tarafından haber veriliyor. Ve yine kıyamet günü Sırat Köprüsü'nden ilk geçen ümmetin de Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ben ve ümmetim kıyamet günü Sırat Köprü'den geçecek ilk biz olacağız diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ve yine Allah, ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Cennete ilk giren zümrenin de topluluğun ümmetin de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti olduğunu haber veriyor. Ve yine hesapsız, azapsız cennete girecek zümrenin ki hadiste ümmetin Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem 70 bin kişinin hesapsız ve azapsız olarak cennete gireceğini müjdeliyor Allah ﷻ. Ve onların cennetin sağ kapısından Cennetin kapılarından sağ kapıdan gireceğini haber veriyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ve yine uzun şefaat hadisinde Ebu Hureyre radıyallahu anhudan gelen rivayette Ben derim ki ya Rabbi ümmetim, ümmetim ve denilir ki ey Muhammed ümmetindendir. Hesapsız ve azapsız olarak sağ kapıdan ne yap? Ümmetini Girdir denilir diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Kardeşlerim bunlar Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın Allah Azze ve Celle katında ne kadar da değerli olduğunu, Allah katında mekanının ne kadar da yüksek olduğunu gösteriyor. Bu da bir mümin için Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın sünnetine uymaya, onun gittiği yoldan gitmeye ...çok hırslı olmasının sebebidir kardeşlerim. Eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah azze ve celle katındaki değerini bilirsek... ...O'nun ümmeti olmak için de, O'nun sünnetine uymak için de, O'nun gittiği yoldan gitmek için de insan o derece ne yapar? Hırslı davranır kardeşlerim. Allah'a imanda... İttibada, muhabbette, onu yüce etmede ve bütün bunlara zıt olan şeylere uzatma, uzatma, e, uzak olarak ne yapar? İnsan Muhammed ümmeti olmayı hak eder. <gülüyor> Muhammed ümmeti olduktan sonra da bütün bu şereflerine ne yapar? Nail olur. Başta Ham e, sancağı altında, Allah Resulü Aleyhisselam'ın sancağı altında toplanır. Ondan sonra köprüden sırat köprüsünden Allah Resulü Aleyhissalatu vesselamla birlikte girer birlikte geçer. Daha sonra cennetin kapısına Allah Resulü Aleyhissalatu vesselamla birlikte gelir. Daha sonra cennete Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam ile birlikte girer. Şeref olarak bu yetmez mi kardeşlerim? Zaten bizim amacımız bu değil mi? Ama Muhammed ümmeti olursanız hakkıyla. Çünkü Bukhari ve Müslim'de İbn-i Mesud radıyallahu gelen rivayette Allah Resulü selam diyor ki ben diyor havzın başına ilk gelecek olan benim diyor. Sonra ümmetim gelir diyor. Bakarım ki diyor ümmetimden bazıları benden uzaklaştırılır diyor. Derim ki ya Rabbi ashabım ümmetim derim diyor. Yani onları çağırırım gelsinler benim yanımda olsunlar isterim diyor. Fakat Denilir ki diyor onların diyor senden sonra yani senin vefatından sonra aleyhisselamın neler yaptıklarını dinde neler icat ettiklerini sen bilmiyorsun denilir ve onlar ne yapılır uzaklaştırılır diyor. Ve Allah Resulü selam da suhkan suhkan onlar benden uzak olsun onlar benden uzak olsun der diyor ve onlar hafızın başına da gelemezler diyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Evet. Demek ki bütün bu faziletler Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın ümmeti olma şerefine nail olan kimselere verilen şereftir kardeşlerim. Bu da basit bir olay değildir. Zor da değildir. Çünkü Allah ümmeti için, Muhammed ümmeti için dinde bir güçlük yaratmamıştır. Burada önemli olan insan Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıması onun sünnetini öğrenmesi ve onun yolundan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 nasip eyle. Allah'ım bize hem dünyada iyilik hem de ahirette iyilik ver ya Rabbi. Cehennem azabından kuru. merhametinle cennetine girdirdiğin kullarından eyle. Allah'ım amin. Subhanakallahumun ve hamdik. Şeru en la ilaha illa ente estağfiruka ve tuvbilek. Ve ahiru da'vana en elhamdülillahi Rabbil alem.